Rabbim hayırdan ayırmasın razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim akide derslerine devam edecek olursak sohbetimizin ilk başında da dediğimiz gibi sıkı sıkıya tutma yapışma bırakmamak üzere yakalama gibi manalara gelir. Tamam. Toplumun anladığı manada ise kaynana haktan mı batıldan mı baktığına, kaynağını haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini bağladığı her şeydir. İslam İslam ıstılahı ise kaynağını Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve onun Resulü a.s.m'ın sözünde ve bunun ikisinin üstüne bir şey yüklememedir kardeşlerim bundan önceki derslerde de birçok haydelerin üzerinde durduğumuz gibi bugün de devam edeceğiz inşallah kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin her fırkanın kendine has, esasları vardır ayrıntıları vardır bunların korunmasını ister öğrenilmesini ister ve üzerinde hassasiyetle eğitimini yapmak ister Allah Azze ve Celle'nin de koyduğu genel kaideler vardır misal ehl-i sünnet ve el Allah'ın sıfatları hakkındaki itikadı bu sıfatların keyfiyetini belirtmeden ve onları iptal etmeden inanmaktır Allah'ın kendisini kitabında vasfettiği ve Resul'ün da bize tanıttığı gibi bu sıfatları tahrif ve iptal etmeden keyfiyetini belirtmeden herhangi bir şeye benzetmeden iman etmek Allah'a imandır Allah hepimize muafiret etsin İbn-i Abbas'a sen Rabbini nasıl tanıdın diye sorduklarında i̇bn Abbas kim dinini reyle, kıyasla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri bölü yollardan kurtulamaz. Allah kendisini kitabında nasıl vasfetmişse Resulü da bize kendisini Allah'ı nasıl tanıtmışsa bu sıfatları tahrif ve iptal etmeden, keyfiyetini belirtmeden, herhangi bir şeye benzetmeden iman etmektir. Allah'a iman budur demiştir. Aleyküm mutlu Hoş geldin kardeş. Kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında da buyurduğu gibi onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ehl-i sünnet Allahü Teala'nın kendisi için söylemiş olduğu bir şeyi kesinlikle inkar etmez. Ve onun koyduğu bir şeyi yerinden oynatmaz. Onun kendisini vasfettiği sıfatları inkar etmez. İsim ve sıfatlarında hiçbir şey ona denk tutmaz. Allah'ı asla insanları sıfatlandırdığı gibi sıfatlandırmazlar. Çünkü Allah'a denk olacak hiçbir şey yoktur. Kendi yarattıklarıyla da hiçbir zaman mukayese edilemez. O kendisini başkasından daha iyi bilir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin rösulleri doğru sözlü insanlardır. Kendini bilmezlerin, söylediklerinin aksine onlar allah Teala'yı bize tanıtmışlardır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rabbini tenzih et. Rabbin onların vasıflandırmalarından daha azizdir, yücedir. Resullere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyurarak Resullerin hilafına kendisini vasfedenlerin vasıflandırmalarından yüce zatını tenzih etmiştir. Allah hepimize merhamet etsin ayrıca kendi hakkında söylemiş olduklarını doğrulamak için de Resullerine selamda bulunmuştur kardeşlerim Rabbimiz ve teala sıfatlarını zikrederek kendisini tanımlamış ehli sünnet vel cemaatı Resullerin yolundan başka bir yolu tercih etmeleri asla mümkün olamaz çünkü sıratı müstakim budur Allah'ın sahiplerine nimetlerini ihsan buyurdu nebilerin, sıddıkların şehitlerin, salihlerin yolu budur Allah bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim ehli sünnet vel cemaatin Kur'an hakkındaki inancı itikadı da şudur Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluku değil Bu ümmetin inanları Kur'an'ın Allah kelamı olup mahluk olmadığı inancındadır. O Allah katından indirilmiştir. Ondan gelmiştir. Yine ona dönecektir. Allah Resulü ve Vesselam Allah Celle Celalü seslen konuştuğu ve Adem'e kendi sesliğine seslendiğidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu Rabbimizden gelen bir vahiydir. Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir kardeşlerim. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin. Mahmutullahi ve berekatü. Geceniz mübarek olsun kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim.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 النار ذات الوقود إذ هم علي قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور المدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود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 Evet kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Ehl-i sünnet vel cemaat İtikadlarından birisi de kardeşlerim Dünyadayken hiç kimsenin Gözleriyle Allah'ı göremeyeceği inancıdır Rabbim hepinize mağfiret etsin Aleyküm ve mutluluk hoş geldin Ayşe annemiz ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün müdür? ya Ayşe o bir nurdur nasıl göreyim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbini gördüğünü söyleyen hiçbir söz bize gelmemiştir kardeşlerim kim Muhammed Rabbini gördü diyorsa o bir yalancıdır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 Ya Aişe diyor Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir diyerek Şura suresinin 51-52'yi okuyor Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir ya evde arkasında ya bir elçiyle ya da bir vahiyle diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde olunca bir konuşmasının içinde deccal'dan bahsediyor ve akabinde diyor ki iyi bilin ki sizden hiç kimse ölmedikçe Rabbini görmeyecektir diyor kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin öyle taifeler çıkmışlardır ki ya ifratta ya da tefritte yarışmışlardır ya aşırı gitmişlerdir Allah'ın gönderdiği Azze ve Celle'nin Resullerini yalanmamışlar söylemediği sözleri söylemişler peygamberlerin canına kastetmişler dinlerini tahrif etmişler indirilen vahyin hem okunuşunu hem de manasını hem tevilde hem de tenzilde tahrif etmişler Allah onları kahretsin öyle kesimlerde çıkmış ki Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu resulleri bir şey emretmediği halde öyle insanlar çıkmış ki dinde yeni yeni ibadetler uydurmuşlar ve bunları hayatlarına geçirmeye çalışmışlardır. İşte bu tayfelerden bir tanesi Rabbını görmeyen Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez ben Allah'ı kaş gözüyle her gün şu kadar görüyorum diye iddia eden birçok tayfeler çıkmıştır bunlar yalancıdır Allah'ın dininde böyle bir söz Resul'ün getirdiği vahide böyle bir söz yok bunlar yalancıların ta kendisidir Allah çıplak gözle dünyada hiç kimseye gözükmeyecektir Allah Resulü bir gün Rabbımı diyor rüyamda en güzel surette gördüm diyor Ehl-i sünnetin itikadından birisi de Allah azze ve celle'nin Resul'ünün Rabb'ını rüyasında görmesi vardır. Bu bu inanç böyledir. Ama çıplak gözden hiç kimse Rabb'ını ne yapamayacak, göremeyecektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, itikadımızdan bir tanesi de müminlerin ahirette gözleriyle Rabb'ını göreceğidir. Allah bizleri mahrum etmesin. Müminler cennette gözleriyle Allah'ı göreceklerdir. Bu Kur'an'da, sünnette net bir şekilde birçok ifadelerle gelmiştir. Kıyamet alanında da herkes Rabb'ını gözleriyle görecektir. Ümmette bu konuda bir müşkülat yoktur. Ancak cehmiye dediğimiz ve onlara uyan mutezile ve rafıziler ve benzerleri bunlar inkar eder kardeşlerim. Allah onlara da hidayet etsin. Onlar Allah'ın sıfatlarını yalanladıkları gibi ahirette onu görmeyi de inkar ederler. Onlar insanların en şerrileridir. Allah'ın sıfatlarını inkar ederler. Allah'ın dini o yalancılarla Allah'ın sıfatları hakkında çok ileri gidenlerin arasında orta bir yoldur o yolların her ikisi de batıldır kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin tüm Resullerin onlara tabi olanların ve kendilerine kitap verilenlerin itikadı Allah'ın yeri ve göğü yarattığı ve tüm yarattıklarının Rabb'in budur kurlarının hepsi de ona muhtaçtır Yine onlar Allah Azze ve Celle'nin göklerin fevkinde olduğuna inanırlar. Allah arşın üzerindedir, yaratıklarına benzemez, o daima kullarıyla beraberdir. Rabbimiz bize muhafet etsin. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in itikatlarından birisi de Allah Resulü'nün ölümden sonra olacak konuda verdiği haberlerdir. onlar ve vesselamın ölümünden sonra olacak konusunda verdiği haberlere inanırlar kabir azabına kabir fitnesine orada müminlere haşır gününde ruhların bedenlere iade edileceği güne kadar çeşitli nimetler verileceğine iman ederler kıyamet günü insanlar mahşer alanına analarından doğduğu gibi çırılçıprak toplanırlar Ayşe annemiz diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor O gün utanmazlar mı? O gün sıkılmazlar mı? Ya işe diyor O gün insanların diyor Öyle bir hesabı olacak ki Öyle çetin bir dertler olacak ki Kimse kimsenin Yanındakinin dahi farkına varamayacak diyor Rabbim hiçbir gölgenin olmadığı Arşın gölgesinde Gölgelenen o samimi insanlar arasına koysun bizi kardeşlerim o gün mahşer olanı öyle bir olacak ki güneş tepeye kadar gelecek yaklaşılacak ve oradaki insanlar büyük bir dehşete düşecek o gün insanların yaptığı amellerin tartılması için mizan kurulacak kulların amel defteri açılacak kimisine sağından Kimine solundan, kimine de ardından verilecek. Allah hesap amel defteri önünden verilenlerden eylesin. Allah o gün bütün kullarını hesaba çekecek kardeşlerim. Kur'an ve sünnette beyan edildiği gibi Allah azze ve celle mümin kullarıyla tek tek baş başa kalacak, tek tek onları hesaba çekecek ve onlara günahlarını itiraf ettirecek kafirler ise iyilik ve kötülükleri olanlar gibi hesaba çekilmezler çünkü onların iyilikleri yok sadece amelleri sayılıp hesaplanır onlar günahlarından dolayı mahkum olurlar günahlarını ikrar edip ona göre cezalandırılırlar Rabbim sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin Kardeşlerim, kıyamet günü Allah azze ve celle'nin resuluna bağışladığı Havzı Kevser vardır. Sırat cehennemin üzerine kurulmuştur. İnsanlar amellerine göre onun üzerinden geçerler. Onların çoğunu ise cehennem yutar. Rabbim şimşek gibi geçenlerden eylesin. Kim sırattan geçerse cennete girer.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmetidir. Rabbim o hesapsız girecek insanların arasına yazsın bizlere. Kardeşlerim kıyamet günü üç türlü şefaat olacaktır. Birincisi mahşer ehlinden olanlara yapılacak şefaat. ikincisi cennet ehlinin cennete girmesi için yapılacak şefaat. Üçüncüsü de cehennem ateşine girmeye müstahak olanlara yapılacak şefaattır. Bu hem ona hem de diğer peygamberlere, sıttıklara ait olan bir şefaattır. Evet, Rabbim bizlere hayırdan ayırmasın. Rabbim orada nefsi nefsi denilen bir günde bizleri rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim ayrıca cehenneme girmiş olan Müslümanların oradan çıkmaları için de Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati söz konusudur. Allah Azze ve Celle bazı kavimleri de kimsenin şefaati olmadan kendi fazlı ve rahmetiyle ateşten çıkaracaktır. Allah dünya ehlinin girmesinden sonra cennetin geri kalan kısmına da dilediği kavimleri yaratıp yerleştirecektir. Kardeşlerim, Ehli Sünnet el Cemaat'ın itikatlarından birisi de kadere ve onun farklı mertebelerine imandır. Hayrın ve şerrine iman eder ve Allah azze ve celle'ye kayıtsız şartsız teslim olur. Kadere imanın mertebeleri vardır kardeşlerim. Her mertebede bazı özellikleri vardır. Allah Azze ve Celle yarattığı mahlukatın ne yaptığını ilmiyle bilir. Onların itaat ve isyanlarının yanında rızık ve ecellerini de bilir. Allah kötü kaderden, kötü akıbetten bizleri korusun kardeşlerim. Rabbimiz subhanahu ve teala tüm yarattıklarının kaderini levh-i mahfuzda yazmıştır bu takdir Allah'a hazze ve cellenin ilmine tabidir bu ilim ise hem icmali hem de tavsiledir levh-i mahfuzda dilediğini yazmıştır ceninin cesedini yarattığı zaman ona ruh üflenmeden önce bir melek gönderir bu melek dört şeylerin emri onlara kendisine onun rızkını, ecelini amelini, saadet ehli mi yoksa şekavet ehli mi olduğunu yaz denir işte kader budur evet eskiden kaderiye mezhebenin aşırıları bunu inkar ederlerdi şimdi ise çok azı kaderi inkar eder Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırdır kardeşlerim. Önce bunun çok güzel bir şekilde yakalanması gerekir. Konuşulacak, anlatılacak, izah edilecek her şey Allah'tan olmalıdır. Kader Allah'ın dilemesinin uygulanışı ve onun kudretinin şumurudur. Allah'ın dilediğinin olduğuna, dilemediğinin ise olmadığına imandır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 kullarına kendisine ve Resullerine itaat etmelerini emredip onları kendisine isyan etmekten sakındırdı Allahü Teala takva, ihsan ve adalet ehlini iman edip salih amel işleyenleri sever Allah bizi onlardan kılsın kafirlikten fasık toplumdan hoşlanmaz fuhuşu ve kötülüğü emretmez kulları için küfre razı olmadığı gibi fesadı da sevmez kullar gerçek olarak amel işlemektedir Allah hepimize mağfiret etsin bir kimse ya mümindir ya kafirdir ya da münafıktır ya ihlaslıdır ya facirdir veya namaz kılıp oruç tutandır Allah ihlaslı, samimi müslümanlardan, müminlerden eylesin bizi. Kulların kendi amellerini işlemeye ihtiyar hakları vardır kardeşlerim. Gerçekte onların bu ihtiyarını yaratan da Allah'tır. Allah dileyen, istediğini seçsin derken hayrı seçen ona uyan ve ondan ayrılmayan o kulların arasına bizleri de katsın evet itikadımızdan birisi de kardeşlerim iman kalpten tasdik dilden tasdik azalarla tasdik ve artar ve eksilir görüşüdür kalbin tasdikiyle başlar dilin ikrarıyla devam eder azaların göstermesiyle de bütünleşir. Bunlar birbirinin varlığı ile gündemdedir. Biri olmadı mı, biri de olmaz. İman artar ve eksilir kardeşlerim. Evet. Tüm salih ameller, din ve iman kavramına dahildirler. Söze, kavle, kalp ve dilin sözü, amele de kalp ve azaların ameline girer. Rabbim hepinize mağfiret etsin kardeşlerim. İman insanın itaat derecesine göre artar, günahlara göre de azalır. Rabbim sürekli imanını artıran, tevhid eyle olan o arasına bizleri de koysun.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 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلانا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ز عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سود سين خضرو واستبرق عاليهم ثياب سود سين خضرو واستبرق وحلو أساوير منهم في ربهم شرابا طهورا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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما Rabb'ın hayırdan ayrılmasın. Ehli sünnetin itikadında iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. İman şube şube, küfür de şube şubedir. İman kalpten tasdik, dillen tasdik deyip burada bırakan Amel bunun birkası değildir diyen mürce topluluklarıdır. İman kalple tasdik, dilen tasdik, azalarla tasdiktir deyip bırakan, artma ve eksildiğine inanmayan da havariç, harici, tekfirci dediğimiz insanlardır. İman artar ve eksilir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın asıl ve furu olduğunu, aslı yok olmadıkça imanın da yok olmayacağına inanç Ehli Sünnet'in itikadıdır. Ehli Sünnet ehli kıble olan bir kimseyi günah işlemekten dolayı tekfir etmez. Ancak imanın aslı bunda müstesnadır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İmanın, namaz, haç ve bunlara benzer diğer ibadetler gibi erkan, vacip ve müstehapları vardır. Haç kavramı hacin içerdiği tüm amelleri için alır. Bu ister emredilen, isterse yapılmaması istenen bir şey olsun. Mesela Arafat'ta yapılması emredilen vakfı ile yapılması halinde hac ibadetini ifsad eden cinsi münasebet gibi bazı vaciplerin terk edilmesinden dolayı günahkar olmak gibi hallerin tamamı haç kavramına dahildir bazı müfteap olan ameller de vardır ki onları terk etmekten haç bozulmaz kişi bundan dolayı günah işlemiş sayılmaz fakat her kim bu amelleri işlerse onun hacı kemale daha yakın olur Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın da mertebeleri vardır kardeşlerim. Sabikun ve mukarrabun imanı dediğimiz bunlar iman eden, imanının gereği amel eden insanların imanıdır. Allah siz onlardan kalsın kardeşlerim. Muktesit ve ashabı yemin'in imanı ki bu da amelleri yerine getiren yasaklananlardan ise terk edenlerinin imanıdır. Bir de zalimlerin imanı vardır ki bu tür insanların imanı da emredilenin bir kısmını terk eden bazı haramları da işleyenlerin imanıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu yüzden ehli Sünnet kıble ehlinden olan birini Herhangi bir günahından dolayı tekfir etmezler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı dilimizin naklettiği bir rivayette namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm biz bilmezdik diyor. Rabbim hepize mağfiret etsin. Ehli sünnet kıble ehlinden olan İmanın aslını bozmayan birini tekfir etmez. Ama havariş dediğimiz insanlar böyle değildir. Bunlar imandan çıktığını iddia ederler ve kişiler günah işlediğinde onların alalıtlık cehenneme girdiğine inanırlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman artar ve eksilir. İman şube şubedir. Küfür de şube şubedir. Haya imandan bir şube olduğu gibi küfür de ne? Bir şey vermedin mi? Hmm. Küfür de şube şubedir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim her ne kadar iman şube şube küfür de şube şube olmasına rağmen tamamen kalbi meselelerde kalbe tağlık eden bir şeyde inkar veya ona bir şey ekleme insanın dinden çıkmasına sebep olur. Düşünün imanın tanımını kısaca böyle gördükten sonra fiil ve fail ilişkisine şöyle bir bakacak olsak kalple tasdik Dillen tasdik, azalarla tasdik diyoruz. Müminin tarifini yaptığımızda kalp, dil ve azanın tasdik ettiği yani iman edip imanın gereği amel eden insana diyoruz. Münafığın tarifini yaparken ise Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar sizin yanınıza geldiğinizde, geldiklerinde biz de sizin gibi iman ediyoruz derler diyor kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz bu beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler diyor yani kalpleriyle tasdik etmediklerini dilleriyle ikrar ederler Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim münafığın da tarifini yaparken imanı güzel anlamak gerekiyor Kalplerinin tasdiklemediğini dilleriyle nikâr edip ağzalarıyla senin yanında gösterenler. İşte bunun için Rabbimiz e spanoku ve Teala indirmiş olduğu münafıkın suresini okuyacak olursanız, onların diyor görünüşüne baktığınızda çok hoşunuza gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersiniz. Ama diyor onların içi boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Görünüşe değer verirler, konuştuklarında ise sözlerini dinlersiniz diyor. Büyüklenme, kibir, alay, yalan, nammamcılık ve sırt dönme, aşırı gitme, emanete riayet ise bunların huylarıdır. Allah bizi bu tür belalara düşmekten beri buyur. Rabbim imanın kıymetini anlayanlardan eylesin. Müslüman önce elinden ve dilinden emin insandır. Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Münafıksa ne elinden ne de dilinden emin olmayan insandır. Emanet ettiğinde emanete hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Nizalaştığında aşırı gider, durulmaz. Rabbim bizlere hayır versin hayır verdiği gibi sadık dostlarla beraber olmayı nasip etsin. Sadık olan dostlar kardeşlerim hem dünyada dosttur hem de ahirette dosttur. Allah dünyada da ahirette de dost olanlardan eylesin. Buyur dedeciğim. Babası lütfen oğlumla gider misin? Tamam dedeciğim. Başka bir emrin var mı dedeciğim? Yok. Tamam. Oğlumu memnun eder.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 fakat belli bir şahıs için söylemek laneti hakikaten zordur. Belki bu kimse sahih bir tövbe etmiş veya bunu affettirici iyilikler yapmış ya da günahlarına kefaret olacak bir musibet başına gelmiş veya hatta kabul edilen bir şefata nail olabilecek olabilir. Allah hepimize mağfiret etsin böylece bu ve benzeri vesilelerle bu kimsenin üzerinde ilahi tehdit kalkmış olabilir bu günahı olan hakkında mutlak olan bir şeydir ufası bir delil olmadan hiç kimseye ne cennetlik diyebiliriz ne de cehennemin hak olduğuna dair bir şey söyleyebiliriz Allah hepimize mağfiret etsin bakın Ebu Davud'un naklettiği bir ifade var Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden iki arkadaş vardı birisi Rabbine halisane ibadet eder ve ibadetlerine çok dikkat ederdi diyor. bir tanesi ise sürekli yalpa yapar öbür arkadaşı onun yaptığı yalpalarda sürekli uyarır Allah'tan kork, günah işleme hak yoldan sapma diye hep uyarırdı diyor Rabbim hepimizi hayırda yarıştırsın. Bir gün diyor yine onu günahta yakaladı. Bakın buraya dikkat edin. Allah seni affetmeyecek cennetine de koymayacak dedi diyor. Ve ikisinin de takdir edilen ömrü bittiğinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiler. Ve Allah Azze ve Celle günahkar olan kula rahmetime gir cennete diyerek cennetine koydu ve Allah seni affetmeyecek cennetine koymayacak sözünden başka günah işlemeyen şahsıysa cehennemin tadibine koydu Ebu Kureyre diyor ki vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bu söz benim birçok söz söylememe engel diyor Allah hepimize mağfiret etsin kul bir söz söyledi hem dünyasını hem de ahiretini helak etti kardeşlerim. Demek ki hangi mesele olursa olsun hususü bir delil olmadan hiç kimseye ne cennetlik olduğu ne de cehennemlik olduğunu söyleme bizlere yakışık alan şeyler değildir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İtikadımızdan bir tanesi de bir insanda hem sevabın hem de azabın bir arada olabileceği inancıdır. Yani kişi iman ehli olduğu gibi günah da işleyebilir ve işlediği günahtan dolayı ateşte karşılığını görecektir. Çünkü iman şube şube olduğu gibi kardeşlerim Küfür de şube şubedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde zulüm üçtür diyerek birincisi Allah affetmez, ikincisi karışmaz, üçüncüsü ise menşiyetine kalmıştır demiştir. Affetmediğine gelince bakın bunlar günah babıdır. Kulun Allah'a karşı işlediği nitler yani şirk boyutudur karışmadığına gelince kulun kullara karşı işlediğidir. Meşiyetine gelince kulun kendi nefsine yaptığı zulümdür. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim azaba gidecek amenlerden bizleri korusun. Kalplerimizi İslam'da sabit tutsun. Ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim.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 aynı şekilde belli şartlara bağlıdır. Biz ise bu kimse hakkında azabı gerektirici veya kaldırıcı şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini kesin olarak bilen insanlar değiliz. Tehdidin yararı herhangi bir günah karşılığında azabın gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Sebebin etkisi şartının varlığına ve de engelin kalkmasına bağlıdır. Rabbim bu netimze mağfiret etsin kardeşlerim. Bu arada Ehli Sünnet ve Cemaat'in itikadından birisi de kardeşlerim, Allah Resulü'nün ve selam bütün sahabelerinin sevilmesidir. Ali'sülatu vesselam'ın dışında onun ehli beyti ve hanımlarından hiçbirinin masum olduğu söylenemez. Allah Resulü'nün asabına merhamet etsin Allah onları kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin kardeşlerim onlar öyle bir ümmetti ki öyle bir zamanda İslam'a sahip çıktılar ki onlar İslam'ın temel prensipleridir onlar fazilet ve derece hakkında kitap ve sünnette önde gelen bu haberleri kabul eden ve bizlere aktaran hayırlı ümmettir onlar malını mülkünü canını Allah yolunda infak eden cihad eden şehit olan gazi olan sanme insanlardır Allah onlardan razı olsun Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi dilediğinizi yapın ben sizi bağışladım kavlidir. Onlar masum değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi o ağacın altında beyat edilenlerin hepsi cennetliktir diyor. Allah onlardan razı olsun. Onları sevmek imandan onlara bulsa münafıklık alametidir ashabı sevmek imandan onlara bulursa münafıklık alametidir. Kim sahabeye dil uzatıyorsa, onlara taan edici söz söylüyorsa o halis münafıktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Sahabe hakkında sahabenin arasındaki meseleler ehli sünnet alimlerine sorulduğunda Allah onlardan razı olsun onlar kılıçlarını kana buladılar sizler dilinizi kana bulamayın diyerek geçiştirmişlerdir onlar İslam'a gönül veren, İslam'a sahip çıkan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ölümüne beyat eden ve kendi nefislerinden üstün tutan insanlardır Rabbim onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin kitabında da dediği gibi hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız cehenneme sokarız orası ne kötü dönüş yeridir diyor Kur'an ve sünnetin terbiye etmediğini ateş terbiye eder diyor Kur'an ve sünnetle amel eden o asap gibi amel etmezsen varacağın yer cehennem diyor aman aman diyor aman aman ashabım hakkında söz söylemeyin bu dağı kadar malınız olsa Allah yoluna infak etseniz yine de onların hayrına erişemezsiniz diyor evet kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Rabbim hayırdan ayırmasın onların yolundan gitmeyi onlar gibi tasdik etmeyi onlar gibi amel etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin kardeşlerim akidemizden bir tanesi de Allah'ın veli kulları olduğuna inanma onların kerametine ve onların Allah'ın onların eliyle meydana getirmiş olduğu harikulade işleri tasdik etmektir keramet haktır inkarı küfürdür inanmayan kafir olur ama kardeşlerim her şeyin hakkı olduğu gibi şeytanın da ifsadıyla bazı batıl şeyler vardır. Yani istidraç dediğimiz. Allah'ın yardımı ile müminlere verdiği rahmet ile olana keramet şeytanın yardımı ile yapılana da istidraç diyoruz. Bazı taifeler iblisin yardım ettiği iblisin dostlarının gösterdiği bazı olaylardan dolayı kerameti inkara gitmişlerdir. Allah dostlarının kerametlerine Allah'ın onların eliyle meydana getirdiği harikulade hallere muhtelif ilimlerdeki keşiflere çeşitli kudret ve tesirlere iman etmek akidemizdir. Bu hususta birçok ifadeler gelir. Mesela ashab keyfin örneğine bakın. Sahabe ve tabiinde birçok haller zuhur etmiştir ve daha da kıyamete kadar da müminlerde zuhur edip gidecektir. Allah iman ehli olan Allah'ın yardımına mazharının osmanlı kulları arasında bizleri de koysun. Öyle sahabeler hapse girmiştir ki domuzdan, domuz etinden, şaraptan başka bir şey verilmemiş ama yanına her geldiklerinde taze yemişler güzel güzel temiz yiyecekler bulmuştur küfar ehli Onlar ona bağışlayan Allah azze ve celledir Rabbim hayırdan hayır. ayırmasın kardeşlerim kitap ve sünnette şu da sabittir ki İslam cemaatına karşı çıkan kim olursa olsun onunla savaşılır isterse kelime-i söylemiş olsun Rabbim hepimizi hayırda kılsın her türlü fitneden fucurdan ayrılıktan bizleri biri kılsın kardeşlerim Allah hepimize hayır ihsan etsin o asabın öğrendiği yaşadığı o itikadı öğrenmeyi yaşamayı hepimize nasip etsin kardeşlerim itikadı öğrenirken bunun içinde birçok kelimeler geçiyor ibadet dediğimiz kulluk dediğimiz ubudiyet dediğimiz bazı kelimeler var ibadet İslam dininde ibadetin tanımına bakacak olursak tahrif edilmiş din sahiplerinin batıl inanç ve bozuk fırka mensuplarının anladığından farklı geniş anlamı vardır İslam'da ibadet Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tümüne birden verilen isimdir açık ibadetlere kelime-i şahadeti telaffuz etme namaz, zekat oruç, hac Allah yolunda cihad etme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, muhtaç olanların, mazlumların yardımına koşma, Allahu Teala'ya davet etme gibi birçok şey ibadetler manzumesinde örnek gösterilir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Gizli ibadetlere ise Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kadere, hayır ve şerrine inanma Allah'tan korkma ondan sakınma ondan ümit etme ona tevekkül edip dayanma ondan yardım isteme onun için sevip, onun için boğuz etme, onun için dost olup, onun için düşman olmak gibi ibadetler örnek verilebilir. Allah ibadetten ofanmayanlardan eylesin İslam dininde kulu Rabbına yaklaştıran Allah'ın emrettiği Resulün öğrettiği her söz ve fiil ibadet kapsamına gider yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetine bakacak olursak Allah kendisine merhamet etsin İbn-i Abbas diyor ki her sözde, her işte, her amelde yalnız ve yalnız beni ululamaları için yarattım diyor. Demek ki ibadet bizden sudur eden her söz, düşünce ve eylemin fiile döküldüğü her noktadır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Tabii ki bizden sudur eden her türlü söz fiil ve amelin kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Yani inandım diyen bir insanın yapabileceği herhangi bir ibadet ya da herhangi bir amel Allah tarafından ancak şu iki şartla kabul edilir kardeşlerim. Birincisi amelin Allah'a ihlasla yapılması. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, dikkat edin diyor. Halistin, yalnız Allah'ındır. Geldi duşun. Evet. Sadece Allah için yapılan, ibadetler Allah'ın de makbuldur. Bunun dışındaki, kabul değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah'a ve Resul'una kavuşmaksa onun eline geçecek odur diyor. Kimin de niyeti bir kadına veya dünyalık bir şeye kavuşmaksa onun eline geçecek de odur diyor. Evet kardeşlerim Rabbim hayırdan ayırmasın ikincisi ise amelin sünnete şeriata uygun olmasıdır aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın da dediği gibi kim diyor şu bizim işimizde dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o mertuttur, reddedilir diyor evet Ayşe annemizden gelen rivayette kim bizim işimizde yani dinimizde üzerinde bulunduğu bu hale uygun olmayan bir amel işlerse o reddedilir diyor Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim Allah ibadetini ihlasla yapan ve Resulullah'ın sünnetine uygun hareket edenlerden eylesin evet bir Kur'an daha dinleyelim değil mi? أذب بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماو الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Rabbim hayırdan ayırmasın o selefi salihinin yolundan giden onlara uyan o esaslarla hayatını tanzim eden sammukullardan eylesin kardeşlerim Rabbim hepimize mağfiret etsin ibadetlerin kabulünde iki esas olduğu gibi Allah'ı tek ibadet edilen olarak birlemenin de dinde gerekliliği vardır. Yani tevhid inancı. Yaratılan, kullukla mükellef olan, herkes, ibadetin tüm türlerinde sadece ama sadece, Allah'a Azze ve celle'ye ibadet etmesi gerekir. Kişi ibadetinin bir bölümü bile olsa, Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadetini yapamaz ne Allah'a yakın bir meleğe ne Allah'ın gönderdiği bir peygambere ne de evliya veya başka birine bilakis kişinin dinini ve ibadetini tümüyle Allah'a yöneltmesi sadece onun için yapması şarttır bunun için Allah Azze ve Celle ibadet konusunda ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin umur ki sakınasınız diyor Rabbinize mağfiret etsin kardeşlerim her peygamber de kavmine Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka bir ilah yoktur buyurmuştur o halde sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme peygamberlerin davetinin de esasıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kardeşlerim. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor ve ben cinleri ve insanları ancak buna dua etsinler kulluk etsinler diye yarattım diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin Allah Azze ve Celle ibadetlerine dikkat eden ibadetleri Kur'an ve sünnete uygun olarak amel eden o sanma kullarının arasına koşsun İnşallah bugünkü anlattıklarımız buraya kadar anlaşılmıştır. Yarın yine akide dersine devam edeceğiz ve tevhidin cüzlerini anlatmaya çalışacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbule. Velhamdülillahi rabbil alamin.